Cin suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Habibimdeki bana şu hakikatlar vahiy olunmuştur. Cin'den bir zümre benim Kur'an okuyuşumu dinlemiş de şöyle söylemişler: Biz hakiki hayranlık veren bir Kur'an dinledik ki o hakka ve doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de ona iman ettik. Rabbimize bundan sonra hiçbir şeyi asla ortak tutmayacağız hakikat şudur ki Rabbimizin büyüklüğü her büyüklükten yücedir o ne bir zevce ne de bir evlat edinmemiştir demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş gerçek bizde insan olsun cin olsun Allah'a karşı hiçbiri asla yalan söylemez sanmıştık Fil hakika şu da var. İnsanlardan bazı kimseler cinden bazı kişilere sığınırlar. Demek bu suretle onların azgınlıklarını, şımarıklıklarını arttırmışlar. Hakikaten onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiçbir kimseyi katiyen diriltemeyeceğini sanmışlar. Cin devamla biz ciddi bir surette göğe erişmek istedik. ...fakat onu sert bekçilerle ve yakıcı şahaplarla doldurulmuş bulduk. Halbuki hakikaten biz bundan evvel haber dinlemek için onun bazı kısımlarında oturacak yerler bulup oturuyorduk. Fakat şimdi kim dinleyecek olursa kendisini gözetip duran bir şahap karşısında bulunuyor. Doğrusu biz yerdeki kişilere şer mi murat ediliyor... Yoksa Rableri onlar için bir hayır mı irade ediyor bilmiyormuşuz. Hakikaten biz kimimiz salaha ermiş iyi kişileriz. Kimimiz ise bunlardan aşağıdır. Çeşit çeşit yollara sahip olmuşuz. Şu hakikatı da şüphesiz anladık ki yeryüzünde bulunsak da Allah'ı asla aciz bırakamayız. Göğe kaçmakla da onu asla aciz kılamayız. Doğrusu biz o hidayeti Kur'an'ı dinleyince ona iman ettik. Kim de Rabbine iman ederse o ne bir ecrinin eksileceğinden ne de bir haksızlığa uğrayacağından korkmaz. Gerçek kimimiz Müslümanlar, kimimiz ise zulmedenlerdir. Müslüman olan kişiler yok mu? İşte onlar Doğru yolu arayıp bulmuşlardır. Zulmedenlere gelince onlar da cehenneme odun oldular. Bana şu hakikat vahyedildi. Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik. Bu hususta onları imtihana çekelim diye kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse Rabbi onu üstüne çıkıp yükselecek ve mağlup edecek. Çetin bir azaba sokar. Hakikatta mescitler Allah'ındır. Onun için Allah'la birlikte hiçbir şeye, hiçbir kimseye tapmayın. Bana şu hakikatta vahyedilmiştir. Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet etmek için kalktığında, cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı deki Habibim ben ancak Rabbime dua ediyorum ona birini ortak koşmam deki hakikat ben sizin için ne bir zarar yapmak ne de bir hayır getirmek kudretine malik değilim deki hakikat ben isyan edersem beni Allah'ın azabından kimse katiyen kurtaramaz ve ben ondan başka bir sığınakta tabil değil.'' bulamam. Benim elimden gelen ancak Allah'tan olanı, onun gönderdiklerini tebliğidir. Kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse şüphesiz onun için cehennem ateşi vardır. Kendileri orada ebedi daim kalıcılar olmak üzere nihayet onlar tehdit edilmekte oldukları azabı gördükleri zaman kimin yardımcısı daha zayıf sayısı ...daha azmış bileceklerdir. Deki ki Habibim, tehdit edile geldiğiniz azabın yakın mı? Yoksa Rabbimin ona uzun bir müddet mi tayin etmiş olduğunu ben bilmem. O bütün gaybı bilendir. Öyle ki gaybına kimseyi muttali etmez o. Meğer ki beğenip seçtiği bir peygamber ola. Çünkü o bunun önünden ardından gözetleyiciler dizer. Ta ki o peygamberler Rablerinin gönderdiklerini o gözetleyicilerin hakkıyla kendilerine tebliğ ettiklerini şuhuden bilsinler. Allah peygamberin nezdinde olup bitenleri onların her halini ilmiyle kuşatmış, her şeyi müfredatı ile sayısı ile saymış, tespit etmişti.